Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Gümüş Şimşek Watson, korkarım gitmek zorundayım, dedi Holmes bir sabah kahvaltıdan sonra. Nereye peki? Kings Pilate, Dartmoor'a Buna hiç şaşırmadım. Aslında sorarsanız bütün İngiltere'yi çalkalayan bu esrarengiz vakaya nasıl oldu da hala bulaşmadı diye merak ediyordum zaten. Dostum odada bütün gün çenesi göğsünde, kaşlarını çatmış, piposunu arda arda doldurarak bir ileri bir geri yürümüş ve yine her zamanki gibi bütün sorularımı ve sözlerimi duymazdan gelerek düşüncelere dalmıştı. Gelen her gazete şöyle bir göz attıktan sonra bir kenara atılmıştı. Ama ne kadar sessiz olsa da aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyordum. Onun dedektiflikteki şöhretine meydan okuyabilecek tek bir vaka vardı. O da seks kupasının favori atının kayboluşu ve antrenörünün trajik ölümüydü. Bu yüzden olay yerine gitmek istediğini söylemesi beni hiç şaşırtmadı. Eğer sana ayak bağı olmazsam ben de gelmekten memnunluk duyarım dedim. Sevgili Watson gelmekle büyük bir iyilik yapmış olursun. Bu iyiliğin yanı sıra sanırım zamanını da boşa harcamış olmayacaksın. Çünkü bu vaka tamamen benzersiz olacak gibi görünüyor. Acele etmezsek treni kaçıracağız. Sana her şeyi yolda anlatırım. Bu arada dürbününü de yanına alırsan sevinirim. Böylece bir saat içinde kendimi birinci sınıf vagonda Exeter'a giderken buldum. Sherlock Holmes bir süre Paddington'dan aldığı yeni gazetelere göz attı. Daha sonra son gazeteyi koltuğunun altına sıkıştırarak pro kutusunu bana uzattı. İyi gidiyoruz dedi dışarı bakıp saatini kontrol ettikten sonra. Şu anki hızımız saatte 53,5 mil. Ben çeyrek mil işaretlerini görmedim, dedim. Ben de görmedim ama bu hattaki telgraf direkleri 60 metre aralıklarla dikildiğine göre hesap ortada. John Straker cinayeti ve gümüş şimşeğin kayboluşuyla ilgili mesele hakkında bilgim vardır herhalde. Konuyla ilgili Telgraf D. Chronicle'da ne okuduysam o kadarını biliyorum. Watson... Bu öyle bir vaka ki yapılması gereken yeni delil bulmaktan çok eskileri ayıklamak olacak. Cinayetin benzersizliği ve bir şekilde bağlantılı insan sayısının çok oluşu yüzünden fazlasıyla tahmin ve hipotez üretilmiş zaten. İşin zorluğu gerçeklerin çerçevesini teorisyenlerin ve gazetelerin süslemelerinden ayırabilmekte yatıyor. Bu sağlam temelleri bulduktan sonra bize kalan, bütün bu esrarın çevresinde dönen suçları bulmak olacaktır. Salı akşamı hem atın sahibi Albay Rostan hem de bu vakayla ilgilenen müfettiş Gregory'den yardımımı isteyen telgraflar aldım. ''Salı akşamı ha? diye atıldım. ''Ve bugün perşembe. Dün neden ilgilenmedin? Çünkü yanıldım sevgili Watson.'' Bu beni senin hikayelerinden tanıyanları şaşırtacaktır belki ama sık sık yaptığım bir hatadır. İngiltere'nin bu en meşhur atının özellikle Kuzey Dartmoor gibi yerleşimin seyrek olduğu bir yerde uzun süre saklı kalamayacağını düşündüm. Dün bütün gün atın bulunduğu ve kaçıran kişiyle John Stalker'ın katilenin aynı kişiler olduğu haberini bekleyip durdum. Ama bir gün daha geçip de Genç Fitzsori Simpson'ın tutuklanışı dışında hiçbir gelişme olmadığını görünce harekete geçme zamanının geldiğine karar verdim. Ama dün boşa geçmedi diyebilirim. Demek bir teori oluşturdun. En azından vakanın temel gerçeklerini bir ucundan yakaladığım söylenebilir. Şimdi bunları sana teker teker anlatacağım. Çünkü birine anlatınca her şey daha da yerli yerine oturuyor. Kaldı ki bulunduğumuz noktayı açıklamadan senin yardımını beklemek anlamsız olur. Arkama yaslanıp, promu tüttürerek Holmes'ü dinlemeye hazırlandım. O da ilgiyle öne doğru eğilip, uzun ve ince işaret parmağıyla hayali çizgiler çizerek bizi bu yolculuğa iten olaylar zincirini anlatmaya başladı. Gümüş Şimşek Somoninin soyundan geliyor ve ünlü atlar gibi parlak bir geçmişe sahip. Şu anda 5 yaşında ve şanslı sahibi Albayros'a büyük ödüller kazandırdı. Bu talihsiz olaya kadar Vesex kupasının favorisiydi ve 1'e 3 veriyordu. Ama bahisçileri şimdiye kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadığı için bu oranlara rağmen ortalıkta inanılmaz rakamlar dönüyordu. Böyle düşünürsek Gümüş Şimşek'in salı günü potayı ilk geçen olmaması için elinden geleni yapacak birçok adam olduğu kesin. Ama Kings Payland yani Albay'ın ahırı da bu gerçeğin farkındaydı muhakkak. Favoriyi korumak için her türlü önlem alınmıştı. Antrenör John Straker tartıda ağır gelene kadar Albay Rus'un atlarına binmiş eski bir jokey. Albay için 5 yıllık jokeylik 7 yılda antrenörlük yapmış ve her zaman çalışkan ve sadık bir yardımcı olmuş. Kings Payland 4 atlık küçük bir ahır olduğu için Stalker'ın altında sadece 3 kişi çalışıyormuş. Gece biri nöbet tutarken diğeri de uyuyormuş. Evli olan John Straker ise ahırların 200 metre kadar yukarısındaki villasında kalıyormuş. Hiç çocukları olmadığı için evde karısı ve bir hizmetçi kız dışında kimse yokmuş. Yarım mil kuzeyde sakatların ve yaşlıların kalıp temiz Dartmoor havası alabilmeleri için yapılmış birkaç villa dışında köy oldukça tenha. Köyün yanındaki fundalık arazinin 2 mil ötesinde de Lord Backwater'a ait Silas Brown tarafından idare edilen Mapleton ahırları bulunuyor. Fundalıkta birkaç çingene dışında kalan yok. Geçen pazartesi gecesi olan olaya kadar genel durum böyle. O akşama gelirsek. Atlar her zamanki gibi çalıştırılıp beslenmiş ve ahırlar saat 9'da kilitlenmiş. Yamaklardan ikisi antrenörün evine gidip akşam yemeklerini yerken üçüncü yamak Ned Hunter nöbete kalmış. Saat 9'u biraz geçe. Hizmetçi kız Edith Baxter, Ned Hunter'ın baharatlı koyun etinden oluşan yemeğini ahıra götürmüş. Kural olarak nöbetteyken içki içmeleri yasak olduğundan yemeğin yanına başka bir şey koymuş. Ahıra giden yol, fundalıktan geçtiği ve havada karanlık olduğu için hizmetçi kızın elinde bir fener varmış. Edith Baxter, ahırlara 30 metre kadar uzaklıktayken karanlıktan bir adam çıkıp kızın durmasını söylemiş. Adam biraz daha yaklaşınca kız onu fenerin ışığında daha iyi görmüş. Üstünde gri tüvit bir takım elbise, kumaş şapka ve tozlukları, elinde de tokmaklı ağır bir baston varmış. Adamın yüzünün solgunluğu ve asabi tavırları kızın dikkatine çekmiş. Yaşının 30'un üstünde olduğunu düşünüyor. Burası neresi acaba? diye sormuş adam. Tam fundalıkta kalıp kalmamayı düşünüyordum ki elinizdeki fenerin ışığını gördüm. ''Kings Payland'a hırları civarındasınız.'' demiş kız. ''Gerçekten mi? Ne şans.'' diye atılmış adam. ''Herhalde orada geceleri kalan birileri oluyordur. Belki de bu elinizdeki de onun yemeğidir.'' ''Pekala yeni bir elbise parası kazanmaya ne dersiniz?'' diyerek yeleğinin cebinden katlanmış beyaz bir kağıt parçası çıkarmış. ''Eğer çocuğun bunu almasını sağlarsanız paranın satın alabileceği en güzel elbise sizindir.'' Kız bunun üzerine korkarak adamın yanından kaçmış ve her zaman yemeği teslim ettiği pencereye doğru koşmuş. Hunter içerideki küçük bir masada oturup bekliyormuş zaten. Tam ona neler olduğunu anlatacakken yabancı yine ortaya çıkmış. ''İyi akşamlar'' demiş pencereden içeri bakarak. ''Sizinle konuşmak istediğim bir şey var.'' Kız konuşurken adamın elinde küçük bir kağıt paket gördüğünü söylüyor. ''Ne işiniz var burada?'' diye sormuş Hunter. ''Cebinizi doldurabilecek bir iş.'' demiş yabancı. Vessex kupasında iki atınız koşuyor. Gümüş şimşek ve Bayard. ''Bana bilgi verirseniz siz de kazanırsınız.'' Koşuda Bayard'ın gümüş şimşeye fark atacağı ve Ahır'ın onun üzerine para yatırdığı doğru mu? ''Demek sen de ot tüyoculardan birisin.'' diye bağırmış yamak. ''Senin gibilere Kings Pylant'ta neler yapılır göstereyim de gör bakalım.'' deyip ayağa fırlamış ve köpeği çözmeye gitmiş. Kız da eve kaçmış ama koşarken arkasına baktığında... Yabancının pencereden içeri eğildiğini görmüş. Hunter bir dakika sonra geri döndüğünde adamın gittiğini görmüş. Ama bütün aramalara rağmen adama ait herhangi bir hize rastlamamış. Bir dakika Holmes diğareye araya girdim. Yamak çıkarken kapıyı kitlememiş mi? Mükemmel Watson mükemmel diye mırıldandı Holmes. Bu nokta benim de ilgimi çektiği için dün Dartmoor'a özel bir telgraf gönderdim. Ama öğrendiğimize göre çocuk çıkarken kapıyı da kilitlemiş. Ve şunu da ekleyeyim. Pencere bir adamın geçemeyeceği kadar küçükmüş. Neyse devam edeyim. Hunter arkadaşları gelene kadar beklemiş ve sonra da antrenöre bir mesaj göndererek olanları anlatmış. Straker bu haber üzerine huzursuzlanmış. Bayan Stryker gece saat 1'de uyandığında kocasının giyinmekte olduğunu görmüş. Karısının soruları üzerine de atları merak ettiğini ve gidip bir bakmak istediğini söylemiş. Kadın dışarıda sağanak yağmur olduğunu söyleyerek gitmemesini söylese de Stryker paltosunu giyip çıkmış. Bayan Stryker sabah 7'de kalktığında kocasının hala dönmediğini görüp endişeye kapılmış. O da aceleyle giyinip hizmetçisini çağırmış ve birlikte ahıra gitmişler. Gittiklerinde kapı açıkmış. İçeride Hunter baygın bir halde bir sandalyeye yığılmış. Favorinin ahırı boşmuş ve antrenörden de iz yokmuş. Bunun üzerine yukarıda uyuyan iki yamağı da uyandırmışlar. Her ikisinin de uykusu ağır olduğu için gece hiçbir şey duymamışlar. Güçlü bir ilacın etkisinde olduğu için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Hunter'ı bir türlü uyandıramamışlar. Bunun üzerine iki yamak ve kadınlar onu orada bırakıp kayıpları aramaya çıkmışlar. Hunter atı erkenden çalışmaya götürdüğünü umarak aramaya devam etmişler. Ama çevredeki bütün fundalıkların görülebildiği bir tepeye çıkmalarına rağmen attan bir iz dahi görememişler. Ama başka bir şey varmış. Ahırlardan çeyrek mil kadar ötedeki çalılıklarda. John Stalker'ın paltosunu bulmuşlar. Hemen yakınlarındaki bir çukurun dibinde de talihsiz antrenörün cesedi yatıyormuş. Kafatası ağır bir silahla vurularak parçalanmış ve baldırında da çok keskin bir aletle açıldığı belli olan uzun bir yara varmış. Anlaşılan Stalker kolay pes etmemiş. Sağ elinde kana bulanmış kısa bir bıçak, sol elinde ise kırmızı siyahlı ipek bir kravat bulmuşlar. Hizmetçinin ifadesine göre bu kravat önceki akşam ahırları ziyaret eden yabancının boynundakinin aynısıymış. Sonradan Hunter da ayılınca kravatın sahibini test etmiş. Emin olduğu bir başka şey de adamın ondan kurtulmak için yemeğine ilaç kattığıymış. Kayıp ata gelince çamurdaki izlere bakılırsa o da boğuşma sırasında oradaymış. Ama büyük bir ödül koyulmasına ve Dartmoor'un bütün çin geneleri peşine düşmüş olmasına rağmen Attan haber yok. Son bir şey daha. Hunter'ın yemeğinde toz afyon bulunmuş ve o akşam herkes aynı yemeği yemiş olmasına da rağmen Hunter'dan başka kimseye bir şey olmamış. İşte bütün ön tahminlerden arınmış haliyle gerçekler böyle vatsın. Şimdi de polisin bu meselelerde neler yaptığına bir bakalım. Vakayı üstlenen müfettiş Gregory oldukça başarılı bir polis. Eğer hayal gücü biraz daha geniş olsaydı çok daha iyi konumlara yükselebilirdi. Olay yerine gelir gelmez doğal olarak ilk akla gelen şüpheliği tutuklamış. Daha önce de söylediğim gibi çevredeki villalardan birinde oturduğu için onu bulmak zor olmamış. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Fitzroy Simpson. İyi bir aileden gelen eğitimli biri. Ama yarışlarda bir servet kaybettikten sonra şu anda Londra kulüplerinde bültenler hazırlayarak geçiniyor. Bahis kayıtlarına bakıldığında favoriye karşı 5000 sterlin yatırdığı görülmüş. Tutuklandığında King's Pylant adları hakkında tüyü almak için Dartmoor'a gittiğini, hatta ikinci favori Dezbrow için Silas Brown'un işlettiği Mapleton'a gittiğini itiraf etmiş. Önceki akşamki davranışlarını da inkar etmeye kalkışmamış. Kötü bir niyeti olmadığını, sadece ilk elden tüyü almak istediğini ifade etmiş. Ama kravatı gösterildiğinde rengi atmış. Neden maktulün elinde olduğu sorulduğunda bir şey diyememiş. Islak elbiseleri önceki gece fırtınada dışarıda kaldığını gösteriyormuş. Ayrıca penang tarzı kurşun kaplama bastonu antrenörün aldığı şiddetli darbelerin kaynağı olabilirmiş. Ama saldırganın strikerın bıçağından yaralanmış olması gerektiği halde Simpson'ın vücudunda yara izine rastlanmamış. İşte kısaca böyle Watson. Eğer bu meseleye birazcık ışık tutabilirsem çok sevinirim. Holmes'un her zamanki açıklığıyla anlattığı bu hikayeyi ilgiyle dinlemiştim. Ama deliller bana tanıdık gelmiş olmasına rağmen olaydaki önemlerini birbirleri arasındaki ilgiyi çıkartamamıştım. Stryker'ın boğuşma sırasında kendi kendini yaralamış olması mümkün değil mi diye fikrimi belirttim. Mümkünden döte öte muhtemel dedi Holmes. Bu durumda sanığın lehine olan birkaç noktada ortadan kalkıyor. ''Ama ben hala polisin bu vakada nasıl bir teori oluşturduğunu anlayabilmiş değilim.'' dedim. ''Korkarım oluşturulan bütün teorileri çürütmek için kuvvetli kanıtlar var.'' diye cevap verdi Holmes. Polis, şu Fitzgerald Simpson'ın nöbetçi yamağı ilaçla uyuttuğunu ve bir şekilde anahtarı bulup ahır kapısını açarak atı kaçırdığını düşünüyor olmalı. Atın dizginleri kayıp olduğuna göre atı Simpson dizginliyor. Sonra da kapıyı açık bırakıp atla birlikte fundalığa giriyor ve yolda antrenörle karşılaşıyor. Bu karşılaşma sırasında haliyle aralarında kavga çıkıyor. Simpson ağır bastonuyla antrenörün beynini dağıtıyor ama Stalker'ı bıçağından en ufak bir yara bile almıyor. Sonra da atı ya gizli bir yere götürüyor ya da at zaten boğuşma sırasında kaçıyor. Bu durumda fundalıkta bir yerlerde dolaşıyor olmalı. Herhalde polis böyle düşünüyordur. Bu pek mümkün değilmiş gibi görünse de diğer bütün açıklamalar da aynı şekilde imkansız bence. Her şeye rağmen olay yerine gidince meseleyi kafamda tartmaya çalışacağım. Ve o zamana kadar başka bir şey düşünmenin anlamı yok. Geniş mor arazisinin ortasında bir kalkanın kabartması gibi duran Travisto kabardığımızda hava kararmak üzereydi. İstasyonda bizi iki kişi bekliyordu. Biri aslan yelesi gibi saçları ve delici mavi gözleriyle, uzun boylu, sarışın bir adam. Diğeri de fırak ceketli ve tozluklu, kısa favorili, gözlüklü, kısa boylu, kıpır kıpır bir adamdı. İlki İngiliz müfettişlik servisinde ün salmış müfettiş Gregory. Diğeri de meşhur at sahibi Albay rostu Geldiğiniz için teşekkür ederim Bay Holmes, dedi Albay. Gerçi müfettiş her şeyi halletti ama ben zavallı Stryker'ın kanı yerde kalmasın ve atın bir an önce bulunsun diye her taşın altına bakılsın istiyorum. Yeni gelişmeler var mı? diye sordu Holmes. Ne yazık ki fazla ilerleyemedik, dedi müfettiş. Hava kararmadan olay yerini görmek isteyeceğinizi düşündüğümüzden bir araba ayarladık. İsterseniz detayları yolda konuşalım. Çok geçmeden dördümüz arabaya binip bu eski ve tuhaf Devon şair şehrinin sokaklarından geçmeye başladık. Müfettiş Gregory, vakayla yakından ilgili olduğu için birçok açıklamada bulunuyor. Holmes ise pek araya girmeden dikkatle dinliyordu. Albay Ross arkasına yaslanmış, şapkasını gözünün önüne çekmiş, kollarını kavuşturmuş oturuyordu. Gregory'nin teorisi Holmes'un tahmin ettiğinin aynısıydı. Fitzroy Simpson'ın çevresindeki ağ gittikçe daralıyor. Bence aradığımız adam o. Ama deliller her ne kadar tatmin edici olsa da elbette ki yeni gelişmelerle gidişat tamamen değişebilir. Stryker'ın bıçağı hakkında ne öğrendiniz? Kendi kendine yaraladığı neredeyse kesin. Buraya gelirken dostum Doktor Watson da aynı tahminde bulundu. Bu doğruysa Simpson denen adamın aleyhine demektir. Şüphesiz üstünde ne bir bıçak ne de bir yara izi bulundu. ''Aleyhine deliller çok kuvvetli. Bir kere favorinin kaybolması onun işine gelirdi. Yamağın uyutulması konusunda şüpheli. Fırtınada kaldığı kesin. Yanında ağır bir silah vardı ve kravatı maktulün elinde bulundu. Bütün bunlar mahkemeye gitmek için yeterli.'' Holmes kafasını salladı. ''Biraz akıllı bir avukat bütün delilleri çürütür.'' dedi. ''Atı ahırdan neden çıkarsın ki? İsteseydi hayvanı orada da yaralayamaz mıydı?'' ''Yanında anahtar bulundu mu? Toz afyonu ona kim sattı? Her şeyden önce onun gibi bölgeye yabancı biri. Atı nereye saklayabilir? Özellikle söz konusu gümüş şimşek ise.'' Sadığın kendisi hizmetçiye verdiği kağıdı nasıl açıklıyor?'' ''10 sterlinlik bir banknot olduğunu söylüyor. Cüzdanında da bulundu. Ama diğer şüpheler göründükleri kadar sağlam değil Bay Holmes. Öncelikle adam bölgenin yabancısı değil.'' İki kez yazın Tavistock'ta kalmış. Afyon muhtemelen Londra'dan alınmış. Anahtar işi bittikten sonra bir yere atılmış olabilir. At ise funtalıklardaki çukurların veya eski madenlerin birinin dibinde olabilir. Kravat hakkında ne diyor? Kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte kaybetmiş olduğunu ifade ediyor. Ama atı ahırdan çıkardığına dair yeni bir gelişme oldu. Holmes merakla doğruldu. Pazartesi gecesi cinayetin işlendiği yerin bir mil kadar ötesinde çingenelerin kamp kurduğuna dair izler bulduk. Salı günü de gitmişler. Şimdi Simpson'la bu çingenelerin anlaştığını düşünürsek. Atı ahırdan çıkarttıktan sonra onlara vermiş olamaz mı? Bu mümkün. Fundalık'ta bu çingeneleri aratıyorum. Ayrıca Tavistock'taki ve 10 mil çapındaki bir alandaki bütün ahırlar ve evler de aranıyor. Yakınlarda bir hara daha var galiba. Evet, bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Onların atı Dezbrout. Bahislerde ikinci sırada olduğu için favorinin kaybolması onların da işine gelirdi. Antrenör Silas Brown'un yarışa yüklü miktarlarda para yatırdığı ve zavallı Strucker'la aralarının çok iyi olmadığı biliniyor. Ama onların ahırlarını inceledikten sonra olayla bir bağlantılarını bulamadık. Peki... ''Şu Simpson'ın Mappleton harasıyla ilgili bir bağlantısı bulundu mu?'' ''Hayır.'' Holmes arkasına yaslandığında konuşmada sona ermiş oldu. Zaten birkaç dakika sonra da arabamız yol kenarındaki kırmızı kiremitli villalardan birinin önünde durdu. Biraz ötede bir padoğun arkasındaki gri bir bina duruyordu. Sadece Tavistock'un kuleleri ve Mappleton ahırlarıyla bozulan düzlük ufuk çizgisine kadar uzanıyordu. Holmes dışında hepimiz arabadan indik. O ise oturduğu yerde gözlerini gökyüzüne dikerek düşüncelere dalmıştı. Koluna dokununca şiddetle erikildi ve arabadan indi. ''Özür dilerim'' dedi şaşırmış görünen Albayros'a dönerek. ''Dalmışım.'' Gözündeki ışık ve hareketlerindeki bastırılmış heyecandan anladığım kadarıyla yeni bir ipucu bulmuştu. ''Herhalde hemen olay yerine gitmek isterseniz Bay Holmes'' dedi Gregory. Şimdilik burada biraz daha durup birkaç soru sormayı tercih ederim. Straker geri getirildi değil mi? Evet yukarıda yatıyor. Soruşturma yarın yapılacak. Bay Stryker uzun bir süredir sizin hizmetinizdeydi değil mi Albayros? Her zaman çok iyi bir yardımcı olmuştur. Cesedi bulduğunuzda ceplerini aramışsınızdır herhalde müfettiş. Eğer görmek isterseniz ceplerindeki her şey oturma odasında duruyor. Memnun olurum. Hepimiz salona gelip ortadaki yuvarlak masanın etrafına oturduk. Müfettiş metal bir kutuyu açarak içindekileri çıkardı. Ufak bir parça mum, gül ağacından yapılmış bir pipo, fok derisi bir kesenin içinde yarım tabaka keven diş düdünü, altın zincirli gümüş bir saat, beş altın sterlin, alüminyum bir kalem kutusu, birkaç evrak ve üstünde Brace Co. Londra yazan fil dişi kaplı bir bıçak. Bu çok özel bir bıçak, dedi Holmes, elini alıp dikkatle inceleyerek. Üstündeki kan lekelerinden anladığım kadarıyla maktulün elinde bulunan bıçak buydu sanırım. Sizin bıçaklardan biri mi bu, Watson? Katarak bıçağı dediklerimizden, diye cevap verdim. Ben de öyle düşünmüştüm. Çok ince işler için yapılmış ve cepte katlanmadan taşınması gereken bir bıçağı yanına alması ilginç. Cesedin yanında keskin ucu kapatmaya yaradığı anlaşılan bir mantar bulduk, dedi müfettiş. Karısının dediğine göre bıçak yatak odasında masanın üzerinde duruyormuş ve Stalker çıkarken yanını almış. Pek iyi bir silah değil ama o anda bulabildiği tek şey bu olmalı. Evet, muhtemelen. Peki ya evraklar? Üçü samancılardan alınma faturalar. Biri Albay Rasun talimatlarını bildiren bir not. Şuradaki de Bond sokağından... Şapkacı Bayan Lesueur'dan alınan Bay Derbyshire adına kesilmiş 37 sterlinlik bir fatura. Bayan Stryker'ın ifadesine göre bu Derbyshire kocasının bir arkadaşıymış ve ara sıra onların adresini kullandığı oluyormuş. Bayan Derbyshire'ın pahalı zevkleri varmış anlaşılan diyaraya girdi Holmes faturaya bakarak. Tek bir parça giyecek için epey yüklü bir rakam bu. Ama neyse cevap almamız gereken başka sorumuz kalmadığına göre cinayet yerine gidebiliriz. Oturma odasından tam çıkmıştık ki koridorda bir kadın ileri atılarak müfettişi kolundan yakaladı. Yüzü ince ve zayıftı. Korkunun izlerini taşıyordu. ''Yakaladınız mı? Onları buldunuz mu?'' diye sordu inleyerek. ''Hayır Bayan Straker. Ama Bay Holmes bize yardım etmek için Londra'dan geldi. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz.'' de kısa bir süre önce Flymode'daki bir partide tanışmamış mıydık Bayan Straker? diye sordu Holmes. ''Hayır beyefendi yanılıyorsunuz.'' ''Hadi canım, buna yemin edebilirim. Üzerinizde de deve kuşu tüyü süslü kül rengi pek bir elbise vardı.'' ''Tarifinize benzer bir elbisem hiç olmadı beyefendi.'' diye cevap verdi kadın. ''Peki o zaman.'' dedi ve özür dileyerek müfettişi takip etti. Düzlükte kısa bir yürüyüşten sonra cesedin bulunduğu çukura vardık. Çukurun hemen dibinde de paltonun asalı bulunduğu çalılık vardı. ''O gece hiç rüzgar yoktu herhalde'' dedi Hornus. ''Hayır ama sağanak yağmur vardı. O zaman bu palto buraya uçarak gelmemiş. Bizzat yerleştirilmiş. Evet çalılığa serilmişti. Bakın bu beni epey maraklandırıyor işte. Herhalde pazartesi gecesinden beri buraya basmayan kalmamıştır.'' Hayır, çukurun yanına bir örtü örttük ve ona bastık sadece. Çok güzel. Bu elimdeki torbada Striker'ın giydiği çizmelerin ve Fitzsori Simpson'ın ayakkabılarının birer teki ve gümüş şimşekin nalları var. Sevgili müfettiş, kendinizi aşıyorsunuz. Holmes torbayı aldı, çukura indi ve örtüyü oraya çekti. Sonra yüzüstü uzanıp önündeki izleri dikkatle inceledi. Şuna da bakın! diye bağırdı heyecanla. Yarısı yanmış bir kibrit sallıyordu elinde. Çamura öyle bulanmıştı ki ilk bakışta bir odun parçasına benziyordu. Nasıl oldu da gözümden kaçtı anlayamıyorum, dedim fetiş Kızdığı belliydi. Zaten görünmüyordu. Çamura gömülmüştü. Ben onu gördüm çünkü onu arıyordum. Nasıl? Onu bulmayı mı umuyordunuz yani? Bu ihtimali göz ardı edemezdim. Holmes sonra torbadan çizmeleri çıkararak yerdeki izlerle karşılaştırdı. Sonra da çukurdan çıkıp çalılıkların arasında sürünmeye başladı. Korkarım daha başka iz kalmadı dedi müfettiş. Yüz metrelik bir alanı karış karış araştırdım. Sahi mi? dedi Holmes ayağa kalkarak. Ben de saygısızlık edip bir kere daha araştırmayayım o zaman. Ama yine de yarın için hazırlıklı olmak adına arazide bir yürüyüşe çıkmak isterim. Bu da şans getirsin diye yanıma alacağım. Dostumun bu sessiz ve sistematik çalışmasını ne zamandır sabırsızlıkla izleyen Albay Ross saatine baktı. ''Siz benimle gelirseniz sevinirim müfettiş.'' dedi sonra. ''Tavsiyenizi almak istediğim birkaç konu var. Özellikle de kupadan çekilmemiz gerekip gerekmediğini merak ediyorum.'' ''Buna kesinlikle gerek yok.'' diye atıldı Holmes. ''Ben olsam çekilmezdim.'' Albay saygıyla eğildi. ''Bu tavsiyeniz için çok teşekkür ederim beyefendi.'' Dedi. Yürüyüşünüz bittikten sonra bizi merhum striker'ın evinde bulabilirsiniz. Sonra da birlikte Tavistock'a gideriz. Müfettiş reisi geri dönerken biz arazide yürümeye başladık. Güneş, Mapleton harasının ardından batmak üzereydi. Önümüzdeki geniş ova akşam güneşiyle birlikte altın sarısı bir renge bürünmüştü. Ama derin düşüncelere dalmış olan dostum bu muhteşem manzaranın farkında değildi elbette. Şu yoldan gidiyoruz Watson dedi sonunda. Şu an için John Stalker'ı kim öldürdü sorusunu bir yana bırakıp atı bulmalıyız. Şimdi hayvanın cinayet sırasında veya sonrasında kaçtığını göz önüne alırsak esas soru şu. At nereye gitti? Atlar sosyal hayvanlardır. Kendi başına bırakıldığında içgüdüleri onu Kingspylan'da veya Mappleton'a geri götürmüş olmalı. Eğer ovada dolaşıyor olsaydı şimdiye kadar kesin görülürdü. Çingeneler onu neden kaçırsın ki? Bu insanlar belanın adını duyduklarında sıvışacak deli kararlar. Başları polisle derde girsin istemezler. Hem böyle bir atı satamazlar da. Risk büyük. Getirisi hiç yok. Burası kesin. Nerede o zaman? Kings Pylant'da veya Mappleton'a gitmiş olması gerektiğini söylemiştim. Ama Kings Pylant'da olmadığına göre Mapleton'da olmalı. Hipotez olarak bunu alalım. Bakalım bizi nereye götürecek. Ovanın bu kısmı müfettişin de dediği gibi sert ve kuru. Ama şu ileride gördüğüm büyük çukur pazartesi gecesi suyla dolmuştur. Eğer buraya kadar her şey doğruysa at oradan geçmiş olmalı. Bu durumda izleri arayacağımız yer orası. Yürürken konuşmaya devam ettik ve birkaç dakika içinde söz konusu çukura vardık. Holmes'un isteği üzerine ikiye ayrıldık. Ben sağa o da sola yöneldi. Ama elli adım gitmemiştim ki Holmes bağırarak gelmemi işaret etti. Önündeki yumuşak toprakta atın izleri uzanıyordu. Ve izler cebindeki nalada uyuyordu. İşte hayal gücünün önemi dedi Holmes. Gregory'de olmayan da bu. Biz olanları hayal etmeye çalıştık. Buna göre hareket ettik ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Devam edelim. Çamurlu zemini geçerek kuru ve sert çimenlikli bir yere geldik. Zemin yine eğim kazanınca... Bizleri yeniden yakaladık. Sonra yarım mil boyunca izler görünmez oldu. Ama Mapleton'a yakın bir noktada tekrar ortaya çıktı. İlk gören Holmes oldu ve gururla bana gösterdi. Atın izlerinin yanında bir de insan izi vardı. Demek at başlangıçta yalnızmış diye atıldım. Kesinlikle başlangıçta yalnızmış. Şuna bak. Bu çiftte iz tamamen dönüp Kingspylan'da yöneliyordu. Holmes keyifle ıslık çaldı. Ve biz de yine izlerin peşine düştük. Holmes'ün gözleri yola dikiliydi. Ama ben bir ara yana baktığımda aynı izlerin ters yönde geri geldiğini fark ettim. Hayretle. Bir tane de sana batsın dedi Holmes ben izleri işaret edince. Bizi uzun bir yürüyüşten kurtardın. Hadi bu yeni izleri takip edelim. Fazla gitmemize gerek kalmadı zaten. İzler Meppleton ahırlarının kapısına giden asfalt yolda bitiyordu. Kapıya iyice yaklaşmıştık ki seyislerden biri ''Burada serserilere yer yok.'' diyerek önümüze çıktı. ''Sadece tek bir soru sormak istiyorum.'' dedi Holmes. Elini yelek cebine sokarak. ''Bay Silas Brown'u yarın sabah beşte görmeye gelsem çok mu erken olur?'' ''O saatte ayakta olacak biri varsa o da Bay Brown'dur. Her zaman en erken o kalkar. Ama bakın zaten kendisi de geliyor. Sorularınıza kendisi cevap verecektir.'' Alman beyefendi ne yapıyorsunuz? Paranıza dokunduğumu görürlerse bu benim sonum olur.'' ''Belki sonra.'' Sherlock Holmes cebinden çıkardığı parayı tekrar cebine koymuştu ki elinde bir avcı kamçısıyla kızgın bakışlı yaşlıca bir adam çıka geldi. Ne oluyor Dawson? diye bağırdı. Sana dedikodu yok demedim mi? Hadi işinin başına. Ya siz? Ne işiniz var burada? Sizinle sadece 10 dakika konuşmak istiyorum sevgili beyefendi dedi Holmes. En şirin ses onuyla. Serserilerle konuşmaya ayıracak vaktim yok. Burada yabancı istemiyoruz. Ya hemen şimdi defolursunuz ya da köpeğim size yolu gösterir. Holmes öne eğilerek antrenörünün kulağına bir şeyler fısıldadı. Adam bunun üzerine şiddetle ilkilerek kapıya koştu. Yalan bu diye bağırıyordu. Korkunç bir yalan. Pekala buradaki herkesin önünde mi tartışalım yoksa odanıza mı geçelim? Aa dilerseniz içeriye geçelim. Seni sadece birkaç dakika bekleteceğim Watson dedi. Pekala Bay Brown emrinizdeyim. Holmes antrenör 20 dakika sonra dışarı çıktığında havada yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Silas Brown'un bu kadar kısa sürede değiştiğini görmek inanılmazdı. Beti benzi atmış, alnında ter damlacıkları belirmiş, elindeki kamçı rüzgardaki bir nal gibi titrer olmuştu. Bütün o zorba kendinden emin tavırları gitmiş, bir köpek gibi dostumun peşinden gider olmuştu. Talimatlarınız yerine getirilecektir, hem de eksiksiz olarak, dedi. ''Hata olmasın.'' dedi Holmes çevresine bakınarak. Antrenör Holmes'un gözündeki tehdit dolu ifadeyi görünce iyice sindi. ''Hayır efendim. Hiç hata olmayacak. Burada olacaktır. Öncelikle değiştireyim mi peki?'' Holmes bir süre düşündükten sonra kahkahayı patlattı. ''Hayır hayır. Değiştirmeyin.'' dedi. ''Ben size yazarım. Ama numara yok. Anlaştık mı?'' ''Bana güvenebilirsiniz efendim. Hem de sonuna kadar.'' ''Ben de öyle düşünüyorum.'' ''Neyse, yarın benden haber alırsınız artık.'' dedi Holmes. Sonra da topukları üstünde döndü ve ona uzanan titrek eli görmezden gelerek Kings Pylan'da yöneldi. ''Hem zorbalık, hem korkaklık, hem de sinsiliğin böyle mükemmel bir karışımını Silas Brown'dan başkasında zor görürsün.'' diye söze girdi Holmes dönüş yolunda. ''At, onda demek.'' Kaba taslamaya çalıştı ama o sabah yaptıklarını öyle ayrıntısıyla anlattım ki onu izlediğimi sandı. İzlerin arasındaki garip, köşeli ayak uçlarını sen de fark etmişsindir. Bravo'nun çizmelerine tamı tamına uyuyorlardı. Ve düşünürsen tabii bunu ondan başkası yapmaya cesaret edemezdi. Her zaman ilk kalkan o olduğu için düzlükte dolaşan atı da ilk o görmüştür herhalde. Sonra... Merak edip yanına gittiğinde ata ismini veren alnındaki o lekeyi hayretle fark etmiş olmalı. Bütün parasını yatırdığı atı geçebilecek olan tek atı görmek onun için büyük bir şanstı. Sonra ilk aklına gelen atı Kings Bayland'a geri götürmek olmuştu. Ama şeytan uyuyup yarış bitene kadar Mapleton'da saklamanın bir yolunu bulmuştu. İşte her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlatınca direnmeyi bırakıp postunu kurtarmaya çalıştı. Ama onların ahırları da aranmıştı. Onun gibi yaşlı bir kurtta ne numaralar vardır bir bilsen. Peki ama atı onun elinin altında bırakmak tehlikeli değil mi? Ata zarar vermek için pek çok sebebi var. Sevgili dostum, ona gözü gibi bakacaktır. Atın kılına bile zarar vermeyecek. Çünkü bu tek şansı. Rus'un bu duruma pek merhamet göstereceğini sanmam. İşi Rosa bırakacak değilim. Her şeyi kendi yöntemlerimle çözüp Albay'a sadece bilmesi gerektiği kadarını söyleyeceğim. Resmi olmamanın avantajı da burada. Sen de fark ettin mi bilmem ama Albay'ın tavırları bana fazlasıyla alaycı geldi. Şimdi eğlenme sırası bende. Sakın ona attan bahsetme. Elbette sen istemediğin sürece tek kelime söylemem. Ve bütün bunlar John Straker cinayetinin yanında hiç kalır. Ve sen de asıl buna eğileceksin değil mi? Tam tersine bu geceki trenle Londra'ya döneceğiz. Dostumun bu sözleri üzerine yıldırım çarpmışa dönmüştüm. Devon Şaire geleli birkaç saat olmuştu ve böylesine başarılı giden bir araştırmadan vazgeçmesi oldukça garipti. Ama antrenörün evine gidene kadar ağzından tek bir kelime daha alamadım. Eve girdiğimizde albay ve müfettiş salonda bizi bekliyordu. Dostum ve ben bu gece ekspresiyle Londra'ya dönüyoruz. ''Dedi Holmes. ''Dartmore'un temiz havasını aldığımız iyi oldu.'' Müfettiş gözlerini açarken albay da dudak büktü. ''Demek zavallı Straker'ın katilini bulamayacağınızı düşünüyorsunuz.'' dedi albay Ross. Holmes omuz siltti. ''Önümüzde ciddi engeller var.'' dedi. ''Ama atınızın salı gününe kadar geri döneceğinden eminim. O yüzden jokeyinizi hazır tutun.'' ''Son bir şey daha. Bay John Straker'ın bir fotoğrafını alabilir miyim?'' Müfettiş zarftan bir tane fotoğraf çıkartarak uzattı. ''Sevgili Gregory, neye ihtiyacım olduğunu hep tahmin ediyorsun. Eğer biraz beklersen gidip hizmetçi kıza bir soru sormak istiyorum.'' ''Londralı danışmanımızın beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemeliyim.'' dedi Albay Ross, dostum odadan çıktıktan sonra. ''Bulunduğumuz noktadan bir adım ileri gidemedik. En azından atınızın koşabileceğini temin etti ama.'' dedim. ''Evet, teminat verdi.'' dedi Albay Ross, omuzlarını silkerek. ''Atımı vermesini tercih ederdim. Tam dostumu korumak için bir şeyler söyleyecektim ki, kendisi içeri girdi.'' ''Şimdi beyler.'' dedi. ''Tavistok'a gitmeye hazırım.'' Arabaya binerken yamaklardan biri kapıyı açtı. O anda Holmes'un aklına bir fikir gelmiş olmalıydı ki, eğilip yamağın omuzuna dokundu. ''Padok'ta koyunlarınız var galiba.'' dedi. ''Onlara kim bakıyor?'' ''Ben bakıyorum efendim.'' Son zamanlarda koyunlarınızda bir gariplik fark ettin mi? Pek değil efendim ama üçü topallamaya başladı. Holmes'un son derece keyiflendiğini gördüm. Kıkırdamaya, ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Tam isabet Watson, turnayı gözünden vurduk. Dedi kolumu sıkarak. Gregory, koyunların arasında çıkan bu salgına dikkat etmeni öneririm. Arabacı, gidelim. Albayros... Dostuma karşı hissettiği güvensizliği belli eden bir bakışla duruyordu. Ama müfettişin yüzü merakla doluydu. ''Bunun önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Hem de çok. Özellikle dikkatimi çekmek istediğiniz bir nokta var mı?'' Köpeğin o geceki davranışları. ''Ama köpek o gece bir şey yapmamış ki. Garip olan da bu ya.'' dedi Sherlock Holmes. Dört gün sonra... Holmes ve ben Winchester'daki Wessex kupasını izlemek için yola çıktık. Albay Rose bizi istasyonda karşıladı ve arabasıyla şehrin dışındaki yarışlara götürdü. Yüzünde endişeli bir ifade vardı ve son derece soğuk davranıyordu. ''Atımı hala göremedim.'' dedi. ''Peki onu görürseniz hemen tanır mıydınız?'' diye sordu Holmes. Albay sinirlenmişti. ''20 yıldır bu işin içindeyim ve şimdiye kadar hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım.'' dedi. Beyaz alnı ve benekli ön ile Gümüş şimşeği bir çocuk bile tanır Bahisler ne durumda İşin garip kısmı da burası Düne kadar biri 15 veriyordu Ama şimdi o kadar düştü ki Biri 3 vermesi bile zor Hımm Birileri bir şeyler biliyor bu kesin Araba hipodromun önünde Durduğunda giriş kartına baktım Ekürümüzü bırakıp Bütün umutlarımızı favoriye bağlamıştık Dedi albay O da ne Gümüş şimşek favori mi? Gümüş şimşeğe beşe dört diye bir ses geldi. Gümüş şimşeğe beşe dört. buraya karşı beşe on beş. Beşe dört ganyan. Bakın katılanları gösteriyorlar diye atıldım. Altısı da orada. Altısı da mı? O zaman benim atım da koşuyor diye bağırdı albay büyük bir heyecanla. Ama onu göremiyorum. Bizim renkler geçmedi. Beşi geçti. Bu sizinki olmalı. Ben bunları söylemiştim ki tartı bölümünden iri yapılı bir at çıkarak önümüzden geçti. Sırtında albayın kırmızı siyah renklerini taşıyordu. ''Bu benim atım değil'' diye bağırdı albay. ''Bu hayvanın vücudunda tek bir beyaz kıl bile yok. Ona ne yaptınız Bay Holmes?'' ''Ona ne yaptığımı bir kenara bırakın da bakalım o ne yapacak'' dedi dostum istifini bozmadan. Sonra da dürbünümden yarışı izlemeye koyuldu. ''Muhteşem, mükemmel bir çıkış'' diye bağırdı aniden. ''İşte geliyorlar, köşeyi dönecekler.'' Bulunduğumuz yerden atları çok iyi görebiliyorduk. Altı at bir süre baş başa gitti ama yarısına doğru Mapleton ahırlarının sarı rengi ileri fırladı. Ama yarışın sonuna doğru albayın atı, Desbro süratini suretini bastırıp altı boyda fark attı. Balmoral dükünün ayrısı ise üçüncü olabildi. ''Öyle ya da böyle, bu benim yarışım.'' dedi albay, şaşkınlıktan soluyarak. ''İtiraf etmeliyim ki işin içinden bir türlü çıkamıyorum.'' Bu sırrı yeteri kadar saklamadınız mı Bay Holmes? Aa tabii albay, her şeyi öğreneceksiniz. Ama önce gidip ata bir göz atalım. Bakın işte şurada, dedi tartı bölümüne girerken. Yapmanız gereken tek şey yüzünü ve bacaklarını biraz alkolle silmek. O zaman eski gümüş şimşeğinize kavuşursunuz. Beni hayretler içinde bırakıyorsunuz. Onu bir dilencinin elinden alıp özgürlüğüne kavuşturdum. ''Sevgili beyefendi, harikalar yaratıyorsunuz. At çok iyi görünüyor. Daha önce hiç böyle koşmamıştı. Hakkınızda şüpheye kapıldığım için binlerce kez özür dilerim. Atımı geri alarak büyük bir hizmette bulundunuz. John Stelker'ın katilini de bulursanız çok daha büyük bir hizmette bulunmuş olacaksınız.'' ''Ben de öyle yaptım zaten.'' dedi Holmes sakince. Albay ve ben hayretle baktık. ''Onu buldun mu? Neredeymiş?'' ''Burada.'' ''Burada mı? Nerede peki?'' Şu anda yanımda. Albay öfkeden kıpkırmızı kesildi. Size karşı borçlu olduğumu biliyorum Bay Holmes dedi. Ama şu söyledikleriniz ya çok kötü bir şaka ya da büyük bir iftira. Sherlock Holmes güldü. Emin olun sizin cinayetle ilgili olduğunuzu söylemek istemedim albay dedi. Gerçek katil tam arkanızda duruyor. İleri çıkıp atın boynunu tuttu. At mı diye bağırdık ikimiz de. Evet, ta kendisi. Kendini korumak için yaptığını söylersem suçu hafiflemiş olacaktır. John Stalker'a güvenmekle hata etmişsiniz albay. Ama şimdilik bunları boş verelim. Zaten zil çalıyor. Gidip kazandıklarımı almak istiyorum. Ayrıntılı hikayeyi daha uygun bir zamanda anlatırım. O akşam Londra'ya dönüş yolu albay Ross ve bana çok kısa geldi. Pazartesi gecesi Dartmoor'a hırlarında olanları dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. İtiraf etmeliyim ki, diye söze başladı Holmes. Gazetelerden yola çıkarak oluşturduğum teoriler tamamen yanıltıcıydı. Ama en başından beri gerçeği gizleyen önemsiz ayrıntılar olduğundan emindim. Devon Shire'a giderken Fitzroy Simpson'ın suçlu olduğunu düşünüyordum. Ama bir yandan da aleyhine delillerin yetersiz olduğunun farkındaydım. O akşam getirilen baharatlı yemeğin önemini antrenörün evine giderken kavrayabildim. Yolda ne kadar sessiz ve düşünceli olduğumu hatırlarsınız. Böyle açık bir ipucunu nasıl oldu da gözden kaçırdım ona hayret ediyordum. Ben hala hiçbir şey anlamadım dedi albay. Bu zincirin ilk halkasıydı. Toz afyonun kendine özgü bir tadı vardır. Rahatsız dedici değildir ama fark etmemekte imkansızdır. Herhangi bir yemeğe katıldığında kolaylıkla tespit edilebilir. Düşünürseniz bu tadı bastırmak için en iyi yöntem baharat olurdu elbette. Bu yabancı Fitzori Simpson o akşamki yemeğe baharat katılmasını sağlamış olamaz. Bu inanılmaz bir tesadüf olurdu. Böylece Simpson elenmiş oluyor. Dikkatlerimiz Stalker ve karısına yani o akşamki yemeğe karar vermiş olabilecek iki kişiye yöneliyordu. Ayrıca Afyon... Diğerlerine yemekleri verildikten sonra nöbetçinin yemeğine katılmıştı. Hizmetçi görmeden o ilacı yemeğe katan kim olabilirdi? O sorunun cevabı üzerinde düşünmeden önce köpeğin sessizliği dikkatimi çekmişti. Bir halka diğerini takip ediyordu. Simpson olayından ahırda bir köpek bulunduğunu anlamıştım. Ama biri içeri girip atı almış olmasına rağmen köpek hiç havlamamıştı. Gece yarısı gelen ziyaretçinin köpeğin tanıdığı biri olduğu belliydi. John Stelker'ın gecenin kör vaktinde ahırlara girip gümüş şimşeği dışarı çıkardığından emindim artık. Peki ama ne içindi? Niyetinin hiç de iyi olmadığı kesindi. Yoksa neden seyisi uyutsun ki? Ama hala neden olduğunu bilemiyordum. Antrenörlerin kendi atlarının dışındaki bir ata büyük paralar yatırıp, Sonra da hileyle atlarını yarış dışı bıraktıkları daha önceden de görülmüştü. Bazen bunu yarışta hallederler, bazense daha ince ve kesin yollar denerlerdi. Peki şimdi ne olmuştu? Cesedin cebinden çıkanların bir fikir edinmeme yardımcı olmasını umuyordum. Ve gerçekten de yardımcı oldu. Ölü adamın elinde bulunan o garip bıçağı hatırlarsınız herhalde. Aklı başında hiç kimse öyle bir bıçak taşımaz. Dr. Watson'ın da söylediği gibi cerrahi de çok ince işlemler için kullanılan bir alettir o. Ve o gecede ince bir iş için kullanılacaktı. Siz de tecrübelerinizden bilirsiniz Albayros. Tendonlarına atılacak ufacık bir bıçak darbesiyle atı en ufak bir iz bile bırakmadan sakat bırakmak mümkündür. Böyle bir durumda atta sadece ufak bir aksama görülecek. Ama aşırı çalışmaktan ve romatizmadan kaynaklandığı düşünülerek pek üzerinde durulmayacaktır. Alçak, hain diye bağırdı albay. Böylece John Stalker'ın atı neden düzlüğe götürdüğünü anlamış oluyordu. Böyle hassas bir hayvan bıçığın ucunu hissettiği anda bütün harayı ayağa kaldırabilirdi. Bu işi uzaklarda yapmak gerektiği kesindi. Ne kadar da körmüşüm diye atıldı albay. Demek bu yüzden muma ihtiyaç duymuş ve kibrit yakmıştı. Kesinlikle. Ama ona ait olan eşyaları incelediğimde sadece suçun işleniş biçimini değil, sebeplerini de öğrenmiş oldum. Dünya işlerinden anlayan biri olarak, siz de bilirsiniz ki albay, insanlar ceplerinde başkalarının faturalarını taşımazlar. Bizim zaten kendi işlerimizi halletmekten başkasına zaman kalmaz. O anda Strecker'ın farklı bir hayat sürdüğünü ve ikinci bir adresi daha olduğunu anladım. Faturaya bakılırsa işin içinde bir de kadın vardı. Hem de pahalı zevkleri olan biri. Çalışanlarınıza karşı ne kadar cömert olursanız olun, kadınlara 20 sterlinlik elbiseler almasını bekleyemezsiniz herhalde. Bayan Stryker'ın o şapkayı hiç görmediğinden emin olunca, şapkacının adresini not alıp Stryker'ın fotoğrafıyla bir ziyarette bulunmanın işe yarayacağını düşündüm. Bu esrarengiz der bir şairin kim olduğunu ancak o zaman anlayabildim. Neyse, o andan itibaren her şeye çıktı. Stryker, atı ışığın görülemeyeceği bir çukura götürmüştü. Simpson kaçarken kravatını düşürmüş, Stryker da almıştı. Herhalde atın bacığını falan sarabileceğini düşündü. Çukura vardığında, atın arkasına geçip kibriti yaktı. Ama hayvanın bu ani ışık yüzünden huzursuzlanarak çifte atmasıyla, çelik nallar Stryker'ın alnında patladı. Stryker, yağmura rağmen, daha rahat çalışabilmek için paltosunu çıkarmıştı. Bu yüzden düştüğünde de bıçağı baldırına saplandı. Buraya kadar her şey açık mı? Mükemmel diye bağırdı albay. Mükemmel. Sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ama itiraf etmeliyim ki son darben biraz uzun sürdü. Straker gibi kurnaz bir adamın bu tendon kesme işini daha önce pratik yapmadan denemesine takılmıştım. Peki ama ne üzerinde deneme yapabilirdi? Haradaki koyunlar dikkatimi çekti ve sorduğum soruyu aldığım cevap tahminimin doğru olduğunu ortaya çıkardı. Londra'ya döndüğümde şapkacıyı uğradım. Straker'ı hemen tanıdı ama Derby Shire adında iyi bir müşterisi olarak. Ayrıca pahalı elbiselere düşkün bir karısı olduğunu da ekledi. Straker'ın bu kadın yüzünden boğazına kadar borca battığından ve bu korkunç planı yaptığından eminim. Tek şey dışında her şeyi açıkladınız diye bağırdı albay. At neredeydi? O mu? Zavallı hayvan kaçıp bir komşunuza sığınmış. Bu noktada bazı şeyleri göz ardı etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yanılmıyorsam şimdi klampan makasına gidiyoruz. 10 dakika kalmaz, Victoria'da oluruz. Eğer daireme kadar gelip bir pro içerseniz albay, ilginizi çekecek diğer ayrıntıları da anlatabilirim.